dergide halk takvimi programındayız. Geçen hafta 31 Ocak tarihine denk geldiği için programımız yoktu. 2019'un bu ilk programında şiddetli soğukların ve yurdun pek çok yerinde kar yağışın etkili olduğu günler yaşıyoruz. Halk takviminde Erbay'ın ya da Zemheri ayı olarak isimlendirilen günler bunlar. Gerçekten de dışarıda Zemheri soğuğu tabirini halka yönen bir hava var. Yarın gece, yani 8 Ocak'a 9'una bağlayan gece halk takvimi Zemheri fırtınasını gösteriyor. Aynı zamanda 8 Ocak gecesine Bocuk Gecesi de deniyor. Nedir Bocuk Gecesi? Anadolu'da kışın en sert ve soğuk gecesinin yaşandığı düşünmen 8 Ocak'ta Bocuk adı korkunç bir yaratık olduğuna inanılıyor. Eskiden köylerde Bocuk Ana ve Bozuk gece olarak da anılan Bocuk Canavarını temsil etsin diye tarlalarda üstü çalılarla kaplanmış bir sopa gezdirilmiş. Bocuk kapıyı vurduğunda gitmesi için kapıya yiyecek bırakılırmış. Aslında bu inanış veya gelenek kışın soğuğundan ve yıkıcı etkisinden, kıtlıktan korunmak için yapıla gelen bir ritüel. Haftaya 14 Ocak'ta benzer bir gelenek de Karakancalo fırtınası ile birlikte yaşanacak. Ancak adına ne dersek diyelim, mevsimin en sert kış günlerindeyiz. İstanbul'un artık efsaneleşmiş 1929 kışında, yani tam 90 yıl önce bugüne baktığımızda şunları görüyoruz. 7 Ocak günü ...sevselerde şöyle anlatılıyor. Gece yarısı... ...karayal fırtınasıyla ile birlikte... ...hafif bir kar yağışı da başladı. Sabah sokağa adımını atan İstanbul halkı... ...kışın romantik yüzüyle karşılaştı. Şehre yılın ilk karı düştü. Fırtına şiddetlenince... ...evlerin damlarındaki kiremikler uçtu... ...ve yüksek yerlerdeki bazı evlerin... ...saçakları koptu. Limandaki gemilerin bazıları... ...demirlerini tarayarak birbirine çarptı. Silkece önlerinde İngiliz bandıralı... Bantilya vapuru, bağlı olduğu Şamandıra'dan kurtularak yanındaki Nevşehir vapuruna, Sadık Zadelere ait İnönü vapuru da Mersin vapuruna çarptı. Karadeniz'de gidecek vapurlar boğaza çıkamadı. Havanın soğumasına en çok kümürcüler sevindi. Odun ve kümür fiyatlarına zam yaptılar. Haber böyle. Evet, bazı şeyler hep aynı kalıyor deniz ki. Isınmak için enerji kaynakları değişiyor. Odun ve kümürün yerine doğal gaz veya elektrik alıyor. Ama zaman haberleri değişmiyor. Geçen haftalarda da bahsetmiştik. Ata söyledi bize bu mevsimin zor koşulların haberini net biçimde veriyor. Bunların en güzel örneklerinden biri, Londra'da yoğurt isteyen cebinde limen Aslında bu konuda antik Yunan'dan bugüne taşınan bilgiler var. Bu noktada en önemli kaynak da Esiodos'un "İşler Günler" adlı eseri. Bakın bu günler hakkında Yunan ilk çağının Homeros'tan sonraki en büyük ozanı olarak dinlenen Hesiodos neler söylüyor? Kara kış kötü günleriyle bastırınca öküzlerin birer ikişer ölür. Koruyun kendinizi belalı kralılardan. Toprak donar, isimci acı koyar. Atları bol Trak yovalarından gelip allak bullak edince denizi. Evet Hesiodos'un işler ve Günler adlı eserinden bir bölümdü bu. Kitap Azra-i ve Sabahattin Eyüboğlu çevirisiyle Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından yayınlanmıştı e, bugün 2018 baskısı da var bulabiliyoruz e, bu arada küçük bir duyuru da yapayım e, Doğan Kitap'tan Cem Erciyes hatırlattı e, sel yayınları dua defteri adıyla içinde gün dönümleri fırtınalar, hak taktikten yapraklarının da yer aldığı çok güzel bir ajan da çıkarmış ben hemen bir tane aldım çok faydalı e, zaman zaman buradan da paylaşacağım sizin de aklınızda bulunsun ee, bu haftalık hat kakliminden bu kadar ee, yeni yılın ilk programı olduğu için içinde Zemheri Ay'ı geçen güzel bir Orta Anadolu Türkçü ile kapatmak istiyorum. Sümeyra'nın yorumuyla bilmem şu feleğin bende nesi var. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bilmem şu feleğin bende var İzlediğiniz Şımarırsın diye Gittim padişah ta tarman Herkes sevdi Kez sevdiğim gülüm sarısın diye Evlerin önü zeytin ağacı dökülmüş yap. Senin meylin ben de yosun. Sen bana kardeş de ben sana bacı. Kardeş ben sana bacım Halk takvimi